Hazır mısınız? Evlerinize doğru sıcak bir rüzgar esmeye başlıyor. Bağdı Sabah Hazırlayıp sunan Muhammed Ali Yurdakul. Bağdı Sabah İsmihü Sübhanehu Teala ve lehülhamd. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Teala Kardeşlerim. Merhabalar efendim. Allah Teala'nın Celle ve Ala Hazretlerinin rahmeti, bereketi, inayeti, lütfu, keremi, ihsanatı cümlemizin, cümle, cümle kardeşlerimizin, cümle könül dostlarımızın üzerinden eksik olmasın. Cenab-ı Hak cümlemize cümlenize hak dairesinde, hakikat dairesinde inşallah temiz, Sağlam yine, tam manasıyla yine rızasına uygun ömürler yaşamayı nasip eylesin. Hayatımızı, ömrümüzü inşallah aziz dostlar, basit ve sıradan şeylerle, malayani şeylerle Cenab-ı Hak telef etmesin. Bizlere hayırlı, sizlere hayırlı yine tam manasıyla sevgili dostlar, günlük hayatımızda ameller nasip eylesin. Nefsimizi oyalamayı nasip eylesin ve nefsin desilselerinden ve hillelerinden yine Zatına sığınmayı ve yine zatından güç almak suretiyle de nefsi dünyadayken ıslah edip kamil müminlerden olmaktığımızda Cenab-ı Hak cümlemizi cümle kardeşlerimize nasip etsin değerli kardeşlerim. Evet aziz Yusuflar işte hayatın içerisinde özellikle dikkat ederseniz en önemli efendim tercüman dil. Bir insanın dili veya işte onun biliyorsunuz lisanı o insanı her şeyle ifade eden, onu yine dışarıda temsil hüviyetine sahip, bir vasfa sahip, dil ne kadar güçlü ise, diliniz ne kadar efendim, e, hakikati konuşuyor ise, haktan yana ise, siz de aslında vücut ülkesini o nisbette temsil ediyorsunuz veya temsil ettiriyorsunuz. Her iki şeyi de söyleyebiliriz. Ve diline sahip çıkan bir insanın, Yine vücudun bütün azalarına, vücudun kalbinden tutun zihnine varıncaya kadar sahip çıktığı diline sahip çıkmayan bir insan ise aynen şerli bir insanın eliyle yapmış olduğu bir fiil gibi dilde yine bir vücudu Allah bullak ettiği gibi onun bütün vasıflarını, bütün özelliklerini de elinden alır değerli kardeşlerim. Allah öncelikle dilimizin sevgili dostlar hayırlı noktalarda kullanmayı nasip eylesin. Dilimizden malayani ve boş şeyleri sadır eylemesin değerli kardeşler. Aziz Öster vücut mekanizmamızın en önemli demek ki dinamiklerindendir dil. Dil bir anahtardır hayatta. İnsanın İslamiyet'in kapısı o anahtarla açılır. Kelimeyi tevhid, dille söylenir, kalb tasdik edilir. İnsan kalbi imanla itminana kavuşmakta, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmaktadır. Bütün uzuvlar ki de iradenin emrinde bir memurdur. Dil, ıslahçı, tamir edici olmalıdır. Tatlı dil ve güler yüz her yer ve her zamanda alıcı bulunan bir kibidir. Onun aşamayacağı gönül kilidi yoktur hayatta. Dil, ıslah adına bu kadar mühim bir vazifeyi deruhte ederken o aynı zamanda korkunç derecede tahripkar bir özelliğe sahiptir. O sahibine göre küfrün ve delaletin anahtarı da olabilir. Dilini Allah Azze ve Celle'yi inkar etmekte kullanan insan, imanın merkezi olan kalbini karartmakta, dünya ve ahiret hayatını da dinamitleyip patlatmaktadır. Dil, meskûr görevlerini ifade ederken, kalpleri, yuvaları, milletleri tamir edip, mutluluk ve huzura kavuşturduğu gibi fertleri, aileleri, milletleri de birbirine düşman edecek, kin ve nefretle sineleri tahrip edip cihanı yangına çevirecek fonksiyona haistir. Ve bir kristalin kırılması gibi Kabe'den daha aziz olan kalbi bir kelime ile kırar. Ve yine iki kelime ile yuvaları parçalar. Bir cümleyi ki cümle ile iki kavmi iki milleti yine cephede karşı karşıya yitirir. Onun için kardeşinin ölmüş etini yeme çirkinliği ile anlatılan en yakını ile zina günahını taşıyan gıybeti Hz. Allah Celle Celaluhu Hazretleri yine yasaklıyor aziz dostlar. Sizden bir kimse ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan sakının. Hiç şüphe yok ki Allah tevvaptır, tövbeleri çok kabul edendir, rahim çok merhamet edendir buyuruyor yine Cenab-ı Rabbül Alemin Hucurat Suresinin. Aziz dostlar 12. ayet-i kerimesinde. İşte bir gün Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile Hazreti ayşe Sıddık'a validemiz oturuyorlardı. Uzakta yoldan geçen birisi birisi hakkında Hazreti Ayşe validemiz boyu ne kadar uzun veya kısa ifadesinde bulundu Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ne yaptın ya Ayşe buyursunlar Ne yaptım ya Resulullah diye sordu Hazreti Ayşe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem destekliyorsa kardeşinin etini dişledin. Tükür buyurunca Hazreti Ayşe'nin ağzından kanlı kanlı et dökülmeye başladı değerli kardeşlerim. Yani bu hali yine bakınız müşahede etti yine Hazreti Ayşe validemiz. Aslında dedikodunun, gıybetin hele bir de düşün bu sadece dedikodu da değil de bir de bu işi iftiraya kadar götürdüğünüz zaman olayın efendim hangi boyutta ve nasıl olduğunu siz kendi kafanı seçenlendirin sadece bakınız ne diyor boyu ne kadar uzun diye bir cümle kullanıyor Hz. Ayşe var edemiz. acaba ya şu bizim asrımızda insanlar hakkında atılan tutulan konuşulan mevzular ifade etseydi, edilseydi acaba ne olurdu o açıdan böylesine çirkin Nefret verici, tiksindirici kıybetin yanında daha dehşetlisi iftiradır. Yalan söyleme, söz getirip götürme, kalp kırıcı, gönül yıkıcı ifadelerde bulunma, karı kocanın arasını açma, aileleri, milletleri birbirine düşürme gibi söz ve davranışlardan da İslam insanları şiddetle menedip yasaklıyor teyide kardeşler. Şimdi insan oğluna demek ki burada en başta dikkat etmesi gereken dil basıf veriliyor. Yani dilini kullanırken işte laf olsun, torba da olsun, zaman geçsin, zaman ölsün, hiç önemli değil. Önemli olan diller aynen lak lak lak, leylekler gibi efendime söyleyin, konuşsun. E ne konuştuğu önemli değil. Yeter ki vakit geçsin, vakit ölsün diye bugün maalesef son dönemlerde aynen kahvane kültürüyle insanlar birbirlerinin arasında ve ya yanında hayatlarını ve ömürlerini telef etmek kaderler. Oysa ki Cenab-ı Rabbül Alemin bizden onu istemiyor. Vaktin kıymetli olduğunu, vaktin nakitten daha değerli olduğunu ve dolayısıyla oğlunun vaktinin aslında ahiret sermayesi olduğunu hatırlatıyor. Ve vakti de yemin ediyor. Onun geçeceğini, biteceğini, insana verilen sürenin yok olacağını ve dolayısıyla insanın amelleriyle baş başa kalacağını yine ifade ediyor. İşte burada aziz dostlar ne dersiniz? İşte son dönemlerde, Efendim bizim işimizi boşaltmak suretiyle zihnimizin içine farklı farklı işte efendim konuşma unsur ve ana asırları yerleştirmek suretiyle malayani olan bir şeyi bilgi olarak göstermesinler. Ya i̇şte zamanımızın en gün işte en büyük hastalıklarından bir tanesi malayanidir yani boş diye ifade ettiğimiz hiçbir işe yaramayan her türlü bilginin günlük hayatımıza taşınmasıdır. Bu işte ifade ettiğimiz gibi her türlü alanda olabilir. Bunu sürekli bir şekilde gittiği yerlerde ve her ortamda anlatan, söyleyen habire ona ona farklarına, farklı insanlara haber taşıyan insanların artık geleceği konumu toplumdaki halisiz kendi kafanı canlandır. İnsan çünkü içi sevgili dostlar neyse dışı da odur. Yani bir insanı demek ki Hz. Sadi'nin dediği gibi efendim Hafifliği diyor bir cevizi ele verir. Ve dolayısıyla bir insanı da konuşmaları ele verir. Eğer konuşmalarında bir ağırlık, bir efendilik, bir bilgi, bir efendim birikim yok ise, bir ilim yok ise e bu şahs ne yapar? Bu şahs telef olur, Allah bullak olur. Azizler. Bu nedenle şu günlük hayatımızda acaba gerçekten bizim içimizi boşaltan, bizim sürekli bir şekilde mahvolmamızı dilimiz cürmüyle efendim, Bizi bizden uzaklaştırmaya çalışan bir propagandayla mı karşı karşıyayız? Ben biraz düşünüyorum son dönemlerde Hem Sabah sabah sessiz de düşünelim Sizler de en azından dinleyin e Dolayısıyla kıymeti kardeşim günlük hayatımızın içerisinde Öncelikle insanoğlunun işte demek ki azaları çok mühim Azalarını mala yani boş işlere alıştıran bir şahsiyetin Günlük hayatta başarılı olması mümkün değil onun başarısını birileri başka alışkanlıklar vermek suretiyle elinden alıyor. Ve onu verimsiz hale getiriyor. E verimsiz hale getiren bir kişinin, gelen bir kişinin siz günlük hayatta başarılı olmasını bekleyebilir misiniz? Bekleyemezsiniz. Mutlaka onun tekrar dilde, azalarda, zihinde, kalpte belli bir istikameti, belli bir kuvveti ve iradeyi mutlaka yakalaması gerekir. Ve bunu yakalamadığı için de aziz dostlar Allah bullak oluyor biliyorsunuz. Aziz dostlar devrin kralı Lokman Hekim hazretlerine bana koyunun en güzel yerini getir diyor biliyorsunuz. Lokman Hekim de dilini kesip getiriyor. Daha sonra tekrar bana koyunun en kötü yerini getir diye ifade ediyor. Yine dilini kesip götürüyor. Evet, Aziz Usta işte dil müsbet niyetlere göre kullanıldığı zaman cennetin kapılarını açar. Allah'ın rızasını kazandırır. Menfi gayelerle kullanıldığı zaman da cehennemin kapılarını açar ve Allah'ın gazabına maruz bırakır insanı. Dil iki tarafı keskin bir bıçak gibidir. Onunla insan kurban keser, sevap kazanır, cinayet işleyerek de katil olur. İşte Bundan dolayı insanlığın iftihar tablosu Efendimiz aleyhissalatü vesselam ya hayır konuş ya da sükut et buyurmak suretiyle işin ehembiyetini ve önemini dile getirmiştir. Müminin konuşması hikmet, sükutu tefekkürdür. Boş ve kötü söz dünyada vahiyette sahibine hiçbir şey kazandırmadığı gibi çok şey de kaybettirir, elinden aldırır değerli kardeşlerim bunu da unutmamak lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman odur ki elinden ve dilinden kimse zarar görmez demiş. Yani Müslümanın elinden ve dilinden herkes fayda görür. Müslüman bütünüyle hayır kaynağıdır. Ondan şer adına bir şey sadır olmak demek sadır olmaz demek suretiyle de Müslümanın şerden, şerir olandan uzak kalacağını ve hakiki Müslümanın mutlaka hayırlı şeylerle sevgili olsa meşgul olacağını da yine ifade ediyor. Ne kadar aslında ibrette de değil mi? Yani böyle işin hikmet boyutuna baktığımız zaman muhterem kardeşlerim bakınız, e, Anadolu'da ne kadar hoş söylemişler işte eline, beline, diline sahip ol. Eğer bunlara sahip olursan, biz de senin işte efendim iyi bir insan, kamil bir insan, salih bir insan olduğuna şahit oluruz çünkü elinden zarar gelmezse, dilinden zarar gelmezse, belinden zarar gelmezse, diğer azaların zaten Otomatikmen bunlara uyar, eline uyar, diline uyar, efendim beline uyar ve dolayısıyla da onları da yine şekillendirmiş olursun diyete ifade ediyor aziz dostlar. Evet bugün her sözü her yerde söylememek, her cümleyi her yerde sarf etmemek ve doğru yerde doğru şekilde konuşmak, vücudu temsil noktasında verilen dili adeta işte efendim eğiterek, belli seviyelerde, belli bir kaliteyle, belli bir iç düzenle, tam manasıyla şekillendirmek, her baba yedinde karı değil aziz dostlar. İğnelemeden, kırmadan, kırdırmadan ve hakikati ifade ederekten hakkı söyleyebilmek, gerçekten asrımızda da büyük bir yetenek, büyük bir hakikat değerli kardeşlerim. Düşündüğünü insanların anlayabileceği bir şekilde ifade etmek, bu ifade tarzında yalın olmak, Yolun cümlelerle insanları yine tam manasıyla düşündükleri noktasında ikna etmek ise başka bir yetenek ve başka bir vasıftır. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Hükümeti kardeşlerim, evet şöyle anlatıyor bir efendim arkadaşımız. Çok muhterem ve cömert bir zat vardı. Dul kadınları fakirleri bulur, onlara Hollanda cinsi inekler satın alıp hediye eder ve böylece onların geçimlerini temin etmelerini sağlardı. Ziyaretine gittiğimizde bize çok iyi davranır, ikramlarda bulunur ama bütün ısrarlı davetlerimize rağmen sohbetlerimize gelmezdi. Bir gün onun sohbetini sordum. Dedi ki biz iyi bir gruptuk. Kur'an okur, namaz kılar, insanlara iyi yönde rehberlik yapardık. Şeytan aramıza gıybeti soktu. Artık sabahlara kadar şahıslar hakkında gıybetler etmeye başlamıştık. Öyle günahlara ve perişan niyetlere düştü ki burada sizlere Bunları söylemekten cidden çok utanıyorum. Gerisini siz anlayın. Ama elhamdülillah ben kendimi toparladım, tövbe ettim. Şimdi beş vakit namazımı oluyor ve insanların içerisine karışmaktan korkuyorum. Çünkü belki nefis ve şeytan tekrar beni gıybete sürükler de her şeyimi kaybederim diye çok ciddi endişe taşıyorum diye ifade etti diyor terli kardeşlerim. Ve ben bu itirafı duyunca cidden ürperdim. Diğer arkadaşları günah girdabında boğulurken... Bu zat belki de cömertliğinin avantajıyla kurtulabilmişti. Bu ibretli vaka bizleri çok temkinli ve dikkatli olmaya sevk etmelidir diye de ifade edelim değerli kardeşlerim. Evet bazen işte sohbete gidersiniz ama sohbet esnasında siz gereken şekilde efendim bazı şeyler almaz iseniz bunları uzun soluk kututmaz iseniz kapının dışında kardeşleriniz arasında veya o meclisin içerisinde başlarsınız işte sen çektin ben mi aldım ben sattım şu böyle dedi bu böyle kaçtı bu böyle uçtu bu böyle söylüyor buna ne dersin şuna işte efendim inanmıyorum bu sahtekarın teki falan filan bir anda aziz dostlar iç dünyada alete şeytanın biriktirmiş olduğu bomba bum diye patlayiver. Ondan sonra e ondan sonra da şahıslar çok üzülür. Ve ellerinde biriktirdiklerini eteklerine koyduklarını bir anda da telef edip giderler. Zaten istenlen o. Yapılan, yapılması gereken o. Şeytanın zaten ilgasının en önemli amacı o. Ondan sonra da kişi vay efendim başına toprak saçına sen ne yaptın diye üzülmeye başlar. Evet o zaman Müslüman kıymeti kardeşlerim. Nerede olursa olsun böyle gaza gelen gelişi güzel konuşan bir şahıs değil. Elinde dil kilidi olan, iradesinde dil kilidi olan sükut etmesi gereken yeri bilen, konuşması gereken yeri bilen, hayırlı söyleyen veya susan bir vasfa sahiptir. Ve böyle olduğu zaman da Müslüman, zamanımızda muazzam bir temsilci olur, muazzam bir gönül insanı olur. Doğru sözleri ve doğru tespitleriyle, nice kalpleri de sevgili osar, ıslah etmek suretiyle de, o kalpleri hakikate doğru elhamdülillah sevk etmiş olur. Ve ondan sonra da o gönüller zaten, Yine o güzelliklerle yeşerir. O gönül zaten o cennetin e, güzelliklerine müptela olduktan sonra allah Teala'nın rızasına müptela olduktan sonra o gönlü hiç kimse doğru yoldan saptıramaz Allah'ın izleyiyle. Yeter ki insan o dinin tadını, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetinin tadını, allah Teala'nın dostlarına muhabbetin tadını hayatı boyunca tatsın. Ha, böyle olduğu zaman o tat başka tat. O tadı tattıktan sonra sevgili dostlar, öyle fani tatlara benim kardeşim Allah'ın iziyle tenezzül etmez yönelmez aziz dostlar bu nedenle biz acaba manevi tatları ne kadar çok tatıyoruz Cenabı Hakk'ın dediği noktada bir ayetle ilgili bir hükümle alakalı işte bir vazifede işte efendime söyleyeyim ne kadar samimiyiz işte Cenab-ı Hak gıybet eden öle yemiş gibi olurtuyor. ayette sabit biz acaba bu hükme günlük hayatımızda, gündelik hayatımızda ne kadar çok uyuyoruz? Dolayısıyla ki konuşacak çok şeyimiz var. Paylaşacak çok şeyimiz var. Hayırlı olan çok efendime söyleyeyim, harikulade şeyler var. Biz işte kardeşlerimizle yan yana geldiğimiz zaman hayırlı olan şeylerin paylaşıyoruz? Yoksa evet efendim onları böyle yine şer olan, basit olan şeylere doğru mu çekiyoruz? Onların zihinlerinde adeta işte cinsellik alakalı veya efendim e, günlük işte politika ile alakalı veya basit kavramlarla alakalı işte efendime bir şeyler mi uyandırıyoruz. Yoksa onların kalplerinde ve zihinlerinde bambaşka duygular ürendi, uyandırıp bizim kardeşlerimizin dilleriyle alakalı, kalpleriyle alakalı, ağızlarıyla alakalı vazifelerini yapıp böyle aynen temiz, muhlis, samimi bir topluluk mu oluyoruz, grup mu oluyoruz bunda? kendi kendimize inşallah ifade edelim. Dolayısıyla rahmetin topluma inmesi, bir cemaate inmesi, bir cemiyete inmesi aziz dostlar ancak ancak yine o cemaat ve cemiyetin tutumuyla alakalıdır. Onların içerisinde rızayı bari var ise Allah Teala'nın rızasına yönelik bir faaliyet var ise ve mala yani yok ise Cenab-ı Rabbül Alemin o cemiyete o cemaata mutlaka ve mutlaka kıymetli kardeşlerim işte sekine intiriyor meleklerini gönderiyor ve oradakiler yine o meleklerin nurani enfusi havasıyla karşı karşıya kalıyorlar ve kalpleri yine mutmain oluyor aziz dostlar itminan oluyor ve ondan sonra mutlu bir şekilde huzurlu bir şekilde yine o ellerinde başlarının hani diyor ya peygamberi dinlerken sahabenin hali tarif ediliyor onların diyor başlarında bir kuş var da sanki diyor uçacakmış gibi olurlardı peygamber aleyhissalatü vesselam huzurunda Niye? Aman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam rahatsız olmasın. Aman Hazreti Peygamber'in sözü kesilmesin. Aman onun halinde bir değişiklik olmasın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize o kadar güzel hakikatlerden bahsediyor ki aman bunlar farklılaşmasın diye o sahabe-i onları böyle can siparane Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bütün pür dikkatiyle dinler istifade ederlerdi. Bunlar orada sevgili dostlar hiçbir zaman için yine Hazreti Peygamber'in ifadesiyle dağılırlar evlerine giderler hatta ve hatta kendi evlerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundaki efendim bu manevi havayı yakalayamadıkları için de üzülürlerdi evet, üzülürlerdi niye böyle oluyor ki üzülürlerdi tekrar aynen o aşkla o şevkle o sevgiyle o muhabbetle Hazreti Rasulullah'ın mescidine gelirler sohbetinde bulunurlar ...dünyayı bir kenara itmek suretiyle de... ...bu ahiretin... ...o sonsuz lezzet ve güzellikleri namına... ...hareket ederler ve dolayısıyla da... nefslerini biraz daha teskin... ...biraz daha terbiye ederlerdi. Onlar... ...Hazreti Resulullah'a tabi olan... ...ondan istifade etmiş talep ederdim. Dolayısıyla işte bir güneşin... ...bir şemsin ne kadar çok yakınında bulunursanız... ...o kadar çok istifade edersiniz. Allah tostları da aynı. Eğer... Onların o manevi, nurlu, enfusi havasını tadamıyorsanız o zaman siz bir habersiniz değerli kardeşlerim. Düşmanlarını tanı, uzak dur sitem etme Düşmanlarını tanı, uzak dur sitem etme Bana atarlar beni, eğri olsam yay gibi. Elde tutarlar beni, eğri olsam yay gibi. Elde tutarlar beni. Hiç elem keder etme, boş yere mat. Düşmanlarını tanı, uzak dur sitem etme Düşmanlarını tanı, uzak dur sitem etme Ne fakiri aç gördüm ne zengini tok Hedefine varır elbet, varır elbet doğru ok. Değerli kardeşlerim dilin yine baktığımız zaman bir başka aziz dostlar efendim hikmeti vücudu beden sarayının kapısının bekçisi olması. Teşhifatçısı bir müfettişi olması. Yani bir müfettişi siz ne yapıyorsunuz vücudunuza efendim zerk etmiş oluyorsunuz. İşte dil de zaten böyle bir müfettiştir böyle bir efendim yapıya sahiptir. O içeriye girecek her şeyi kontrol eder zararlı ise dışarı, faydalı ise buyurun ter. Dilin nerede tahsil yaptığını bilmem ama kainat sofrasında insan için Allah'ın yarattığı bütün nimetleri tanıyor. Bu tuz, bu kiraz, bu acı, bu tatlı diyerek hükmünü verebiliyor. Belli ki dünya mutfağında ve sofrasında insan için hazırlanıp konserve yine edilen muhterem kardeşlerim la la yuad. Vela yuhsa adedi ve sayısı bilinmeyen bütün nimetleri isar eden şefkati ve merhameti sonsuz Allah Azze ve Celle'nin yarattığı o nimetlerden insanın istifade etmesi ve zararlardan korunması için dile tatma duygusunu vermiş ve insana yine hadim ve hizmetkar kılmış değerli kardeşlerim. Namütenahi nimetlerden istifade edip nankörce davrananlara karşı Kur'an-ı Kerim yine şöyle soruyor. Ey insan! İkramı sonsuza, Allah'a karşı senin nankörlüğe sevk eden nedir? Yine Kur'an'ın, efendime söyleyeyim, mucizil beyanı gereği, İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ''Şükrederseniz artırırım, nankörlükte bulunursanız, azabım çok şiddetlidir.'' buyuruyor. Yasin suresi 73'te, ''Hala şükretmez mi?'' buyurmak suretiyle, işin hakikati dile getiriyor İşte, ilahi şefkate ve insanın ebedi saadeti kazanmasına dikkat çekiyor, dikkate olunması gerektiği ifade ediliyor. Allah'a iman ve muhterem kardeşlerim salih amellerle hayatı süslemenin yanında tatlı dil ve güler güzleden kalplerin fatihi olmak durumundayız. Mümin dar ve virajı çok olan bir yolda cevher taşıyan bir şoför gibi hareket etmeli kendi vazifesinin dışında hiçbir işle meşgul olmamalı. Cenab-ı Hakk'ın siz kendinize bakın fermanıyla kendi kusurlarımızı en küçüğüne kadar görmeli, tövbe edip günaha efendim ömür tanımamalıyız. Müslüman kardeşlerimize de fevkalade müsamahalı ve şefkatle yaklaşmalıyız. Evet aziz dostlar bunlar önemli demek ki Müslüman'ın taşıdığı çevher, Müslümanın yine yükü çok kıymetli, çok değerli. Bu yükün devamı noktasında Müslüman elinden keleni yine layıkı veç ile yapmakla yükümlü o zaman bizlere düşen madem ki çok kıymetli bir cevherimiz var, fani bir yol değil bizim yolumuz. Baki bir yol. Dolayısıyla bu baki yolu layıkı veç ile sevgili dostlar aşmak ve belli bir noktaya varmak için Allah'ın bize vermiş olduğu emanetleri layık-ı korumak gerekiyor. İşte azaları koruyan, bunları helal dairesinde işleten ve bunlarla alakalı vazifelerini allah Teala'nın istediği surette yerine getiren bir şahsın, bir kişinin gideceği yer cennettir terkli kardeşlerim. Menzili cennet, durağı cennet, inşallah göreceği ise cemalullah'tır. Allah bizden bunu sevgi dostlar eksik etmesin ve dolayısıyla da cennette cemalullahı gören ve hayran hayran seyreden gerçek bahtiyarlardan olmaklığımızı nasip etsin. Herkesin konuştuğu her gelenin her yerde gelişi güzel söylendiği ve insanların artık iç dünyalarına, kalplerine, akıllarına yatırım yapmadığı, bilginin işte aynen öylesine serpildiği bir asırda öncelikle gerçek bilgiyi elde etmeyi, doğru bilgiyle hayatımızı yoğurmayı, bu doğru bilgiye göre tane tane, yine insanları kırmadan konuşmayı, malayaniyi terk etmeyi, dedikoduyu terk etmeyi, laf taşıyıp götürmeyi terk etmeyi ve çekiştirmeyi terk etmeyi Allah Teala cümlemize nasip eylesin ve sıhhatli, sağlıklı bir şekilde dili de yine layıkı ile kullanmak suretiyle de günlük hayatımızda çalışmamızı nasip eylesin. Ve kamil insan olmak için de bizim dilimizi eğitim noktasında tam manasıyla eğitmemiz gerektiğini yine ifade ediyoruz. Salih insan olmanın yolu sevgili dostlar, o zaman azaları efendim hayırlı dairede çalıştırmaktan geçiyor. Siz azalarınızı, gözünüzü, kulağınızı, dilinizi işte sevgili dostlar bakırısı tat alma duyusu veya işte diğer ifade ettiğimiz efendim e, hissetme duygularınızı kötü yollarda kullanıyorsanız e, bunlarla alakalı kötü fiiller işliyorsunuz demektir. E, bu da sizin verimliliğinizi içinizin efendime söyleyeyim her şeyinizi boşaltır. Bir dönemden sonra da siz efendim dili öylesine konuşan sivri dille e, abes bir adam olursunuz. E, dolayısıyla siz zannedersiniz ki ben takdir ediliyorum. Hayır, takdir edildiğiniz falan da yok ve siz e, o dilinizin esiri olursunuz. Bu nedenle herkese büyük vazifeler düşüyor. İşte nezi kırmayan efendi, ağzından çıkanın farkına varan küfrü onun içerisine katmamış ve içerisinde işte kıymetsiz olan hiçbir şeye yer vermemiş bir efendim Müslüman anlayışını inşallah Allah cümlemize cümlenize cümlemizin evlatına cümlenizin evladına nasip eylesin ve şu hayatımızda da bu tür insanların sayısını da artırsın inşallah değerli kardeşlerim. O zaman diline sahip çıkan içine sahip çıkıyor. İç dünyasını zenginleştiren hayatını zenginleştiriyor. İç dünyanız ne kadar zenginse siz de o kadar zenginsiniz diyelim ve bugünkü programımıza son verelim değerli kardeşlerim. İnşallahü teala bir sonraki Bağdı Sabah programında tekrar ilim, Aşk istikamet Frekansı Radyo Dilara'da birlikte olmak ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Deniz'in Gölü radyo dili arada, Bağdı Sabah programı sona erdi. Gerçek aşkı ve muhabbeti yakalamanız dileğiyle.